الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لاهتدي لو لانهدانا الله ما توافي قيوع تصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على شفيء ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Allah Teala gecemizi mübarek eylesin. Amin. Kıldınız mı buradan? E Allah kabul etsin. Amin. Duayı unuttuk, peşine dua bulacak. Kitaptan o duasını yapalım. Biz yaptık bir dualar ama bir de bu mübarek ilgili Muhammed İbni Hatıruddin Hazretlerinin Yüce Gavs'tir o. Regab namazından sonra bir duası var. Recep Şerif Risalesi'nin 192. sayfasında da bulunabilir ama biz madem namazımızı kıldık beraber dua edelim buyurun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna sallayna hadihi ssalate allati amertaha abdaka ve resuluka ve hayretaka min halqika şefii'al ümmeti ve kashifel gümmeti sallallahu taala aleyhi ve sellem Amin ve inkunna mukassirin fi ikameti hakaiqiha غافلين عن تقبيم شرائطها كما تحب وترضى فمن يستطيع من عبادك أن يعبدك ويطيعك كما ينبغي لك فإذا اعترفنا بتقصيرنا وقلة جهدنا وأقررنا بضعفنا وعجزنا فلا تحرمنا جزاء تصديق رسولك وثباب حسن الرغبة وصدق النية في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام yennakdu ve wa maghfiratun ala ibadika sallallahu taala ala hayri muhammedin wa alihi wa sahbihi ecmaen amin allahum salli ala sayyidina muhammedil habibil mahbub shafil a'lili wa mufrijil kurub wa ala alihi wa ve sellem gece hakkında birkaç kelam edeceğim çok uzatacak değilim Efendim, oruçtan çıktınız, günler uzadı, e, uzun da bir namaz kılındı ama aslında bu namaz hiç uzun değil yani. Bunun kaç katını kılıyorlar Allah'ın dostları. Kaç katını kılıyorlar. Sabaha kadar böyle kılanlar var. Yani onun için ay ne kadar kıldık falan hiç öyle bir şey zannetmeyin. Hiçbir şey değil yani. Evliyaullah bunlara iki rekat şey gibi gelmez onlara yani. Devamlı zikir üzere, namaz üzere, salavat üzere olmak lazım. Şimdi bugünün tabi, orucunun e, tutulması şartıyla e, bu akşamla yasal arasındaki regalib namazına vaat edilen müjdeler, mükafatlar tabi mükafat almak için yapmamak lazım ama Mevlamızın rızasını kazanmak için yapmak lazım. Fakat teşvik için Allah ve Rasûlü Celle Celaluhu sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme böyle müjdeler bildirirler. Bir önümüzdeki bu, bu sayıda değil ya, bir daha sayıda dergide hazırlayacağım inşallah. Ee, Necmuddin Kürdi Hazretleri Nakşi Meşayikhındandır Halidi Hulefası'ndandır Büyük Allame'dir O e, El İsra ve El Mirac isimli sende diyor Az ibadetlere çok müjdeler Olduğu zaman şaşırmayın Çünkü allah Teala'nın lütfu fazl Kerem'i geniştir Sayın Hadis-i Şeriflerde de Şöyle bir şey tespit etmişler ee, Bazı hadisçiler demişler ki Az amele çok sevap varsa andaki o hadis uydurmadır Halbuki bu laf uydurmadır. Çünkü neden uydurmadır? Az amele çok sevap Allah verebilir mi? E verir. E peki Tirmizi hadise... Telefonla kapatın ceplerinizi. Baksana öttürüyorsunuz burayı. Efendim ee, mesela Tirmizi'de de bir hadis-i şerif var ki Tirmizi'ye kimse uydurma diyemez. Hiçbir hadisi uydurma diyemez. Anlının ortasını karışlarım. Peki Tirmizi'de de bir hadis var. 10 kere ders ediyor. Duaların kitabında var. 10 kere ders ediyor. Ne yazıyor ona? allah Teala ona 40 milyon hasene yazar. 10 tanesi kaç dakika? 2-3 dakika. Kaç hasene yazıyor ona? 40 milyon. E bu sirmizi de. Onun için Demir rekaip namazında çok müjdeleri var. Evvelki hafta e, sohbet yaptığımda e, dinlediniz herhalde. Radyodan, televizyondan e, biraz uzattık. Orada rahat idik, uzattık. E, orada söyledim müjdelerini. E şimdi bunları yadırgamamak lazım. Ama mükafat almak için de yapmamak lazım ama. Mesela kabirde ilk gece gelir de Enis ve yoldaş olur. O benim çok hoşuma gidiyor. Hiçbir mükafat olmasa, kabirde yani gelse... Yanımızı rahatlatsa bizi korkumuzdan kurtarsa o namazın sevabı arkadaş olsa yanımıza kabirde yeter artar. En tehlikeli yer kabir ya. Hele ilk gece. İlk gece iyi olursa ondan sonrası daha iyi olur. İlk gece kötüsü ondan sonrası daha kötü olur. Ya ilk gecesi çok önemli insanın. Onun için bu namaz gelecek inşallah. Evet. Şimdi siz bugünü hazır tuttunuz. Ama zor tuttuk hoca, canımız çıktı. Bırak şimdi, ilerisini getirme. Ben şöyle bir teklifte bulunuyorum. Sizin kârınıza. Şimdi haram ay orucu, üç aylar var peş peş, ay. bu bir ay, Recep hemen geçecek. Bak bir haftası gidiyor. Recep tek ay, bir daha haram ay'a bayağı var. Dört beş ay var daha. Haram ay bir daha gelmiyor hemen. Onun için şimdilik bu haram ayda ne buyuruyor? Enes i̇bn Malik radıyallaha rivahat ediyor. ''Men şehrin haramın. ''Kim haram aydan tutarsa...'' ''Recep'in ayının oruçları, biri, üçü, beşi, onu, onları sayacağım.'' Perşembeye. Yani önümüzdeki hafta sohbette sayacağız onları. Faziletli ameller babından. Onu konuşmuyorum şimdi. Ama şimdi size nasıl olsa Perşembe'yi tuttunuz ya... Üçten bir, bir tane tuttunuz ya, iki kaldı kolayınıza. Bir daha üç gün peş peşe tutmak zorunuza gider. Peş peşe de olmayınca bu müjde yok. Hazır birinde tutmuşsunuz, sizin kârınıza konuşuyorum yani. Her kim haram aydan tutarsa, El Kamis'e Perşembe'yi tuttunuz. Ve Cuma'de, Cuma yarın. Ve Cepte bir de Cumartesi. Pazar karınla kahvaltı yaparsın, korkma. Hemen başladı korkma, bacaklara vurma bat. Karıyla bir pazarımız var, onu da mı bozacaksın? Perşembe, Cuma, Cumartesi. Perşembe'yi tuttunuz ya. Cuma, Cumartesi eklerseniz. Benim için değil. Benim karama yok bir şey. Kitab-ı Allah-u İbadete 10.000-10.000 Allahü Teala bu kişiye bir rivayet 700, bir rivayet 900 sene sıralı ibadet ve oruç cevabı yazar. 900 sene. Hoca ne yapacağım o kadar? Nuh Aleyhisselam kadar oruç mu tutmuş olsa ahirette bu sefer cennette her yeri benim kapatmam lazım yani. Yok o kadar, yok merak etme senin o kadar günahların var ki başa baş gelsen kurtarsan kardırtın. 900 sene ibadet çok büyük bir iştir. 900 sene bir insan ibadet yapması için 2000 bin sene yaşaması lazımdır. Çünkü bir insanın ömrünün yarısı ibadetle geçmiyor ki. Şu anda bizim 24 saatimizin yarısı ibadetle mi geçiyor? E? Birkaç saatimiz ibadetle geçiyor. Ama tamam, hadi kendini zorladın. 12 saatini ibadet ayırın. Bazı evliya Allah 15 saatin. Onlara bakma. Normalde 12 saatini bile ibadete ayırsan, 900 sene için 1800 sene yaşaman lazım. Anlatabiliyor muyum? Sen burada 2 gün daha oruç tutarsan haram ay olduğu için. Recep ayı haram aydır. Evet, bu hadis-i şerif, Taberani Mucemi Efsat'ta zikrediyor. Ebu Muhammed el-Khalal, Recep ayını fazletleri kitabında zikrediyor. İbni Birçok kaynak yani yarım sayfa kaynak var bu hadis-i şerifte. Hatta Enes radıyallahu anh buyuruyor ki: "Bura müjdeyi Rasulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem duymadıysam iki kulağım sağır olsun." diyor. O kadar faziletli hanver. Siz bizim dediğimiz namazlara, oruçlara, ibadetlere sarılın. Zayi olmaz ahirette boşa çıkmayacak. Hiç merak edin. Hadis zayıfmış, şişmanmış, bu mevzuymuş, uydurmamış diyenlerin kendileri uydurma adamlar. Hadislere itiraz edenler iflah olmaz. Abdülkadir Geylaniler İmam Gaziallere itiraz eden iflah olmaz. Bereketi olmaz. Allah meycan olsun hayır olmaz. Yüzünde meymenet olmaz. Nur olmaz. Olmaz diyorum sana. Siz Allah'ın izniyle dinleyin bu fakiri. Kaybetmezsiniz. Kaybetmezsiniz ya. Ne diyorum size namaz kıl oruç tut. Gel bizim evin bahçesini mi çapala diyorum. Ne itiraz ediyorsunuz? Oruç kendine ya. Ben ne yapayım? Şimdi burada bunu demeden geçemem. Bundan dolayı haram ayın oruçları çok önemli. Efendim, haram ayların tümünü oruçlu geçiren sahabeden Abdullah bin Ömer, çok büyük sahabe. Üsame bin Zeyd, tabiinden Haseni Basri, Ebu İshak es-Sübeyi'i Rıdvanullahi'l-i Mecmaini, sahabeden de tabiinden de haram ayların tümünü oruçlu geçirenler var. Bak mı size Recep'in tümünü tutun dedik mi? He? Demedik. Ama 20'ye kadar çıkaracağız mükafatları, haftaya kadar. Sevapları hadislerde var. Amma bari iki gün daha tut da 900 yüz senelik ibadeti kap. Çünkü hem haram aydasın hem de zaten yarın regaibin günü ne zaman? rekabin günü yarın e bir de o da var Ya e bugün niye tutturdun bizi e bugün namazı kılmak için perşembeyi oruçlu geçirirse şartı var hadis-i şerif öyle söylüyor ben ne yapayım sana muaf tutamam ki seni sen yarın tut nasıl diyeceğim sana onun için namazın sevabı için biz perşembeyi tutun dedik Süfyan-ı Sevri Hazretleri biliyorsunuz çok meşhur artık oruç tutmak için en sevgili vakit haram aylardır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oruç cisalesinde kaynağını yazmışım. Sahabeden birisi sorduğu vakitte ee, tasumil hurme, haram ayları tut buyurdu. Nafilelerden ne tutayım? Haram ayları tut. Haram aylarda oruç tut. Yani onun için haram ayların orucunda zaten faziletler babında en azından bir günü otuz güne denktir. Bazı rivayetlerde iki seneye, bazı rivayetlerde bin sene. Bir günü bin sene or, ya tamam doçanım, nasıl oluyor bu rivayet? İki sene nerede, bin sene nerede, otuz gün nerede? Nerede biliyor musun? Senin kalbinde. Sen ihlasına göre kazanırsın. Niyetin ikhlası çok kuvvetliyse, bir günün orucuna bin sene alan var. Bir günün orucuna otuz gün alan var. Bir gün orucuna iki sene dokuz sene alan var. Tabi hakkında nas varid olmuşsa o ayrı bir şey. Ama bir gün orucuna hava alan da var. Bin günün orucuna hava alan da var. Niye? İhlas. Yok. Desinler, beğensinler. Arkadaşıyla anlaşmış. Efendim sen tutarsan ben de tutacağım. İddialaşmış. Bu gizli şirke girer diyor kitapta. Sen tutarsan ben de tutacağım. Hadi namaza, cemaata sohbet. Sen gelirsen ben de. Yani hadi sohbeti karıştırmayalım. Çünkü şeyde namazda gördüm bunu da görmediğimizi karıştırmayalım. Kıyas da her yerde geçerli olmayabilir. Yani sen kıl ben de kılacağım. Teravi gibi vesaire namazları Sen tut ben de tutacağım Şirke gir gizli şirke girer diye. Çünkü dedi, sen Allah için yapacaksın Niye sen kendi namazını bağladın onun namazına Öyle mi Sen ye ben de yiyeceğim diyor musun Adam yemediyse ölüyor intihar, Açlık intiharına girdi Pek PKK'cı açlık intiharına girdi Sen de yemeden durur musun He Hadi sen ye ben de yiyeceğim der misin Sen yeme ben yiyeceğim dersin Niye öleyim mi ya Adam kılmıyor. Kılmıyorsa kılmıyor. Ahirette fukara çıkacak. Ben de mi fakir olayım? Ben de mi müflis olayım? Deli miyim ben? Altınlar, gümüşler burada duruyor, almayacağım. Deli miyim? Mücevherler duruyor, almayacağım. Mevla sermiş üç günlük orucu dokuz sene ibadet. Nerede bir daha? Bak bugün Bediya annemizin cenazesindeydik. Bediya suttika. Hakikaten suttika. Seksen küsur yaşında annemiz. Sırf sikir ibadet. Başka bir şey bilmem. Sa'am efendi Hazretleri'nin kerimesi kızı. Sa'am efendi evliyanın Ali Alaeder Efendi babamızın iki şeyh bana sevdirildi. Biri Sa'am efendi biri Alvarlı Mehmet Efendi. Buyurduğu iki şeyhten biri Sa'am efendi Hazretleri'nin kerimesi. Bir kere çağırdılar beni. Tabii kendi çıkmıyor da içeride odadan. Şey işte biraz zikir yapsın evde okusun şey yapsın falan, dua yapsın falan. Bize evsü zannetmiş, itikad etmiş. Sonra ben tabii erkekler vardı. Dediler, sonra haber etti bana ki Sami Efendi Hazretleri yani babam olduğu zaman da ruhaniyeti nasıl geldiği zaman da feyiz oluyordu, evde öyle feyiz oldu. Diye, sıralı zikir üzere, ibadet üzere ömrü hayatını geçirmiş Allah yolunda. Babası zaten Evliyaullah'ın reislerinden. E bugün aniden vefat ama Recep Ay'ı benim annem de Recep Ay'ı. Şimdi bu Recep Ay'ında Evliyaullah hep dua ederler. Canımızı Recep Ay'ında al. ilk gece kavuşmayı nasıl ele derler. Ve hep Recep Ayin'de ölmek için dua ederler. Recep ayında ölmenin farkı var yani. Farklı ileti var. Hele ki bu mübarek gecede şimdi e, Mahmut abi de Mahdumu yani Kirazoğlu abimiz o Kuba Mescidi'ni falan Medine'deki bütün camileri yapan mimar Efendi Hazretlerimize çok gelir gider, ziyaret eder. O kıldırdı cenazeyi. Biz de dua ettik bir kısa da tabi bütün Türkiye, dünya bir gelir cemaat sıkmaz ama hemen acele ettir. Hem sünnettir acele etmek. Hem de ilk gecesine gecesi olsun. Cuma gecesi olsun. İlk gecesine gecesi olsun. gecesi olsun. Her kula nasip olur mu? Bak ilk gecesi cuma gecesi. Memat ve cumaat maate şehide. Cuma günü ölen şehit olarak ölür Hadi şerif. Aman neyse namazında abdesti namaz kılmayan şerit bile olamaz. Memat ve cumaat evlevlet Cuma günü kim ölürse, cuma gecesi kim ölürse bu keyfitne tel kabir. Kabir sorgusu yok. Ha cumartesi başlar mı? Yok. Kabir sorgusu yok. Ölürse gömülmek şart değil. Cuma ölür, pazar gömülse fark etmez. Ölümü ne zaman oldu? Cuma günü. Ehli sünnet Müslüman ise. Allah'ım sen bana nasip eyle ya. Amin. Allah'ım cuma gecesi, cuma günü ölmek nasip eyle ya. Amin. Hadislerin müjdesine nail eyler. Hepimize de nasip eyle ya. Amin. Amin ya Rabbi alamin. Ya hayrun nasirin. Pazara bırakırlar diyorum ki tatil olursunuz da rahat gelirsiniz. Cemaatim çok olsun. Benim için Allah'tan af istesinler. Pazara bırakırsınız ama cuma ölmek nasip olsun. Ya çok dua etmek lazım. İşte aniden vefat etti. Ha şimdi e şimdi burada beyinde bir perşembe cuma cumartesi orucu da tutamaz vefat eden. Ama evvelce tuttuysa aynı kabirde işler mi hesap? İşler. Felev mecrun gayru memnun ücretleri kesilmez diyor. Ecirleri tükenmez diyor Rabbim. Neden? Hayatı bu yolda geçti. Siz de hayatınızı bu yolda yaşarsanız, bir daha Recep Şerif'e belki nasip değil çıkamayız. Ama şimdi yarın, öbür gün tut oruç. Kazan. Bu müjdeleri, bu faziletleri. Sübhanel hayil kayyum. 10 günün zikrini yapıyor musun her gün? Kaç kişi yapıyor? Bizim Facebook'takilere de söyledim. her gün milletin gözüne sokun. Sübhanel hayil kayyum, 100 kere en başa koyun. Devamlı söylüyorum, bilmiyorum. Yazıyorlar Facebook'ta. Haberim de yok. Ben aç yap bakamıyorum. He? <gülüyor> İyi tamam. Allah razı olsun o zaman onlardan. E, siz de bakın yani. Sübhanel hayyil kayyum. Şimdi 10. günden sonra Sübhanallah ile hadis-i samet başlayacak. Yüzer kere tesbihleri, zikirleri, öğlen ikindi arası istiğfarları, o Recep-i Şerif Risalesi'nin sondaki salih ameller bölümü. Recep çıkmadan evvel. Hemen geçer ya. Onun için fırsatları değerlendirelim, istifade edelim. Ahiret çarçabuk geliyor. Bir anda geliyor. İnsan bir anda gidiyor. Bu dün gece yatağında, bu gece topraktır. Dün gece yatağındaydı bak. Bediannemiz bugün toprakta. Ama ben inanıyorum ki makamı cennettir ve kabrinurdur. nurdur. Öyle itikad ediyorum. Çünkü bu yolda yaşamış. Ha falan şeyh'in kızıyım diye değil. Ey Fatıma, babana güvenme. Ben senden bir şey defedemem. Burada mana nedir? Sen yapacağını yap. Babana güvenme derken herkese şefaat edeceğim de kızıma mı bırakacağım, şefaat etmeyeceğim? Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına şefaat edecek. Evliyaullah oğluna kızına şefaat edecek. Zaten Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli beytime cehennem haramdır. Hiçbir ateşe girmez. O ayrı bir şey. Ama sen yine kızım namazını kıl, zikrini yap, duanı yap buyurdu değil mi? Ya bu hanımannemiz kendisi bu yolda olmasa ne yapsın babası? Yine şefaat haktır ama kendi kazanırsan, kendi kazandığını yersin. Hadi tabii hediye gönderirsek ulaşır mı? Ulaşır. Eli sünnete göre dirilerin ölüleri hediyesi ulaşır. Buyurun hediye gönderelim o zaman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abduhu ve rasuluh la ilahe illallah muhammedur rasulullah diye <fî> kulli lamhati ve nefsin adedem avşahü ilmullah Allah Allah Allah hediyelerimizi vasıl ile kabrini nur ile derecesini hali ile babası kıymetli babası büyük şeyh efendi sahim efendi hazretlerine komşu ile ruhaniyetle onruuna ile haga ile amin. Amin, amin amin evet onun için dünya ekmek zamanıdır ahiret biçmek zamanıdır bunda kazanacağız inşallah gayret edeceğiz Recep-i de bunun için nedir büyük bir mevsimdir. Said ibnü Cübeyr radıyallahu teala tabiinin ulularındandır. O babasından rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "İnne Receb şehrun azim." Şüphesiz Receb ayı çok büyük bir aydır. Ya yani nereden anlayacaksın? Nefazlullahalası. Sayrı şuur. Kefazillallahalası her halkı. Receb'in diğer aylardan üstünlüğü ne kadardır? Allah'ın kullarından üstünlüğü kadardır. E sen şimdi kainatı yaradan Allah'ın yarattıklarıyla kıyas edebilir misin? Edemezsen, Recep ayında diğer aylarla mukayese, edemezsin. Çünkü Recep-i Şehrullah'ı Allah kendine izafe etmiş. Kabe'ye Beytullah demiş. Allah'ın evi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah demiş. Özel kulu. Değil mi? Abdühü ve Resulü. Abdühü. Abdullah demek. Hu Allah'a gidiyor. Allah'ın kulu. Abdullah. Ey her e mesela Salih Aleyhisselam'a Kayadan deve çıkart Mucize olsun. Ne buyurdu onun için? Nakatullah. Nakatellahi Allah'ın devesi. E bu kadar deve var. Hepsi nakatullah olabilir mi? Olamaz. Buradaki Deveyi kessen bir şey oluyor mu? Olmuyor. Allah'ın devesini kestiğin zaman ne oluyor? Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud kavmi gibi helak oluyor. yelle bir oluyor memleketler. Dokunulmazlığı var. Haramlığı Var. Hürmeti var. Dikkat edelim. O zaman رَجَبُوا شَهْرُ اللّٰهِ Recep Allah'ın ayı. Sen şimdi bunu diğer aylarla bir tutarsan Allah da seni dostlarıyla bir tutmaz. O zaman seni kafirlerle bir tutar. Biz Allah'ın değer verdiğine değer verelim. اَلَا فَعَظُمُوا شَهْرَا رَجَبُوا Siz Recep ayına tazım edin, hürmet edin, değer verin, orucuyla, namazıyla, zikriyle, ibadetiyle, tesbihleriyle yükrim اللّٰهُ بِيَلْفِ كَرَامَةً Allah size bin kere ikram edecek. Kabirde mahşerde göreceksiniz. Eynel recebiyyün dendiği zaman mahşerde herkes beklerken recebin adamları kalksın. Allah'ın kudret perdesinden hicab-ı ilahiyden bir nur zuhur edecek, recebin adamları onun peşine gidecekler. Ve Mevla'nın huzuruna varacaklar, Mevla mekandan münezzeh. O nurani perdenin önünde secdeye kapanacaklar. Mevla buyuracak? Siz başınızı kaldırın. İrfa'u ru'u sekum fakat kafaytum zahlke fit dünya. Siz dünyada Recep ayını oruçlu geçirdiniz, ibadetli geçirdiniz, dünyada vazifelerinizi yaptınız. Burası secde yeri değildir. Kaldırın başınızı secdeden. Ve cennete en evvel sizler gireceksiniz. Nerede Recep'in adamları diyor. Melekler nida diyor mahşerde. Bunun hayatı da başkadır, ölümü de başkadır, bu Recep'in her şeyi bambaşkadır. Onun için Recep Risalesi'nin dedim, vaktim yetişmiyor. Faziletli ameller bölümünü son bölümü belki 15-20 madde var. Tek tek bakın recepte mahsus fazilet müjde kat kat. İşte bak recep çok büyük aydır. Yüzlü Efülallah fil hasenat. Allah Teala o ayda sevapları katlar. Haseneler katlanır. Bak oruç niye 30 gün? Niye 900 sene katlanıyor? Ve mhuvi siniyat günahları onda siler mahveder. Hani öğlen ikindi arası istiğfar var. Dergiye yer kalmadı. Yazamadık onları kitapta var diye. Recep Risadesi'nde sayfayı tam hatırlamıyorum da. Sonlarına doğru Recep'te istiğfar. Fiir iste, bak. Oradan bul. Yedi kere okursan öğlenler ikindi arası. Mevlana buyuruyor. Divan Dosyasını açın. Ey meleklerim ne kadar kötülük seyyat varsa yakın, yıkın, mahvedin. Yedi kere okunuyor. Bazı rivatleri bir kere de kurtarır ya. Ali'ül Kâre Hazretleri'nin bir istiğfar rivayet ediyor. Ellerini açarak yetmiş kere okursan o kolay. Estağfirullah zel celali vel ikram min cemi'i zünubi vel asham. Onu 70 kere okusan güneş batmadan evvel anandan doğmuş gibi. recep Ay'ne mahsus. Evliyaullah Receb'te bu istiğfar çok yapar Çünkü bu tevbe ayıdır. Elâin neşârat <gülüyor> tevbeti kadistel. Tevbe ayı girmiştir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Artık frenler yapmak lazım. Haramlara, günahlara dur demek lazım. Şaban Şerif, Ramazan Şerif geliyor. Berat gecesi geliyor. Hayırlı kaza kaderler gecesi geliyor. Miraç gecesi önümüzde geliyor. Kardeş, ne zaman fren yapacaksın? Cehennemin dibini boyladıktan sonra mı fren yapacaksın? Lütfen, tevbe edin diyor. فَطُوبَ عَلِمَنْ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Öyle affet ya Rabbi. Efendim şeklinde yarım ağz laflarla olmaz. Geçmiş günahlara nadim olacaksın, pişman olacaksın, bir daha yapmamağa azim olacaksın, kasıtlı olacaksın, ondan sonra kulakları varsa helallaşacaksın. Ya hemen Ezrail aleyhisselam, Ezrail aleyhisselam gelse gibi hazır bulunacak, bekleyeceksin, bir namaz fars kaçırmayacaksın. Aman, aman, aman, dinin direği, müminin miracı namaz işte onu tavsiye ediyorum da, çok bozdular onun baskısını. Berbat etmişlerdi. Sikâyet etmiştim de onu hapisten çıktığımda hatırlarsanız. Onu yeniden hazırlıyoruz. Yani tahsini düzgün yapıyoruz. Ya ne hadis-i şerifler yazmışım mer? Ne hadis-i şerifler yazmışım orada ben? Aklım durdu ya o kadar hadis-i şerif olan kitap daha görmedim. Ne kadar ilimler var onda? O veyl vadisi, o gaykuyusu, cehennemin dibinin derinlikleri. Allah Allah. Kafiri attıkları zaman 40 sene dibine yuvarlanıp da e, dibine ulaşamadan 40 sene gidiyor Veil vadisinde. 40 sene kafir cehenneme doğru aşağı gidiyor. Peki burasını kime tehdit ediyor? Namazı terk edenlere. fe el kavune gayya lil musalli Hem de namazı kılsa bile gafil kılanlara vaktini geçirenlere, kazaya bırakanlara feveylün, veil olsun. Veil cehennemde bir vadidir. Yevizil kafiru Erbaine karifen kavlen yebluge karif Dibini boylamadan 40 sene iner diyor kafir. Bu hadis ne olacak? O zincirler, o bukavlar, o yılanlar, o akrepler neler söylüyor? Aman ya Rabbel alemin. Yani böyle bir tehlike var. Sen şimdi hemen namazsızlığa tevbe etmeyecek misin? Allah'ın ayı geldi, Allah'ın kulu değil misin? Allah'ın rızıklarını yiyorsun, içiyorsun. Bir vakit namaz. Yahu insan ne olursa olsun onu bırakmaz ya. Ne olursa olsun. Farzları sadece yani ceza farzlara gelir. Sünnetlerden dolayı böyle cehennem azabı olmaz ama onda da sitem gelir, o da ateşten beter yakar ama sen dört dakikaten öğlenin farzısı, dört dakikaten fazla farz yok ki. Dört dakikaten fazla farz ya. Niye üşeniyorsun ben anlamadım ya. Ne tembel adamsın ya. Abdese üşeniyorum, elimi yıkamağa üşeniyorum, ayağımı yıkamağa üşeniyorum. Hatta lavusa çık, ne yapalım daha kolay. Allah Allah. Ha, o abdesti olur ha onu da söyleyeyim yani. Niyet etmemiştim. Etmesen de olur. Niyet şart değil hani bimesim. Olur. Ona da bir şey demiyoruz. Amma velakin kardeş sen madem bu kadar tembel üşenik bir adamsın bir abdestten bir iki namaz kıl bari. En nasıl dibim tutmuyor? Niye tutmuyor ya? E ne yapalım öğlenin son vaktine doğru yakın kıl. O abdestten birazdan ikinci girer, ikinciyi kıl. Hepten cehennemin dibini boylamaman için konuşuyorum yani. Ne yapayım ben sana da? Formul, formul, formul ne üreteceğim sana? Bir formul daha ürettim sana. Ama birleştirme, onun namazın takti çıkmadan kılacaksın, onun da girmeden kılmayacaksın. Ve bir abdestten kurtarma için 15-20 dakikada hallolur bu iş. Çünkü abdestin tutmuyor senin. Abdestten de üşenen çok var ha! Hiç abdest almak istemiyor ya adam! Allah! Bu mübarek ayda günahları siler, sevapları katlar, ve bir duaları kabul eder. Duaların kabulü için, bedduaların tutması için var ya birebir. Yani hemen görürsün sabahına ya. Ve yuferracu fi'l-kurbat bütün musibetleri ve belaları ve sıkıntıları Rabbim tebaraka ve taala kaldırır. 13'ündür ki bu mübarek ayın tabi fazileti çok, sevabı çok. İnsanın kazanması için uyanık olması lazım. Sevban radıyallahu anh ne anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber mezarlıktan geçiyorduk. Başladı ağlama. Dedi ya Sevban ha Ey Sevban, bu kabirde yatanlar azap çekiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlı yayın hepsini görüyor. Mevla gösteriyor, Mevla bildiriyor. Altta ne var? Ne durum var? Fe da'aullah yukhaffifani. Dua ettim Allah azaplarını dindirsin diye, ey sevban! Ya sevban le usamahâûlâ yevmem min receb <gülüyor> vakamu gâmûl Recep'te bir gün oruç tutsaydılar, bir gece ibadet yapsaydılar, ma bu azaba uğramazdılar. E şimdi bunu doğru anlamak lazım. Hiç namaz kılma, Recep'te bir gece ibadet yap. Onu mu demek istiyor? He? Ramazan'da tutma, Recep'te bir gün tut. Şiilerin yaptığı gibi. Ramazan'da tutmaz, Muharrem'de tutar. E Muharrem'de tuttuğun 10 gün oruç, 11 gün oruç kurtarır mı seni? Niye kurtarmaz? E, Ramazan farz, Muharrem farz değil ki. Muharrem de haram ay, çok önemli oruç. Ama farz değil. Onun için burada kasta anladınız mı? Nafileden Recep ayının gecesi ibadet yapsa, günüz oruç tutsa azaba düşmez. Dedim ya Resulallah, bir gece gecenin kıyamı, teheccüdü, namazı, bir günün orucuyla kabir azabından kurtulabilir miydi bunlar? Burada vellezi, nefsi, bi'edi, mamin, müslümin ve la Canım yedi kudretinde olan zata yemin ederim. Sen bir, bir gece bir gün diye görme. Recep ayında katlama var. Onun için bir gün oruç tutsa kete Allah'u le ibadete sene Salme nehariya Bir gün oruç tutsa, gecesi ibadet yapsa ya bu gece ibadet yapar Yağın oruç tut. Ne oldu? Bir senenin tümü ibadet, bir senenin tümü oruç. Bu sefer, e tabi kabir azabından kurtarıyor. Yani... Mevla kullarını affetmek için, azap etmemek için bahane arıyor. Bir bahane ortaya koyalım. Bir faziletli amelle meşgul olalım ama en mühiminden başlayalım. Farzlar, borçlar, kaza borcu varsa, borçlar, Ramazan orucundan borçlar varsa, borçlar, kefaret varsa, he? iki aylık oruç, kefaret yüklenmişsen gençliğinde, yok askerde, yok şurada, yok burada, kefaret varsa üzerinde, de beş kefaretin borcun olsa bir tane tutsan hepsi tem temizleniyor. Yani beşini ayrı ayrı tutmuyorsun. Anladın? Ondan sonra 61 orucu dedikleri yani kefaret onu şey iki ay yani e bu oruç tutulabilir mesela bir senelerce efendi hazretleri derdik Ahmet biraz şişmanladık ne oldu? Üç aylar tutalım. Bir kefaret tutalım. Ha kefaretimiz yok. Yok ama tutardık. Hem sıralı tutmuş olma vesile olur hem de hani şişmanlığı hiç istemez mübarek tartı orada duruyor beni bekliyor derdi biraz bir şey yer azıcık hemen tartıya çıkar ne kadar olmuş huuu hiç istemez şişmanlığı Allah Teala şişman alimlere buğz eder Tevrat'ta ayet var diye e, On üçün Allah muhafaza buyursun e, o zayıflamak için siz alim değilsiniz amin de demiyorsunuz değil mi? hiç miyim değil hahaha <gülüyor> nasıl olsa. diyor ki hoca değilim ki şişman alim cahillere demedi diyorsun ondan sonra innallâ yubhudul hib semine. Allah tavlı tavlı derler Ta, bizim memlekette şişman tavlı alime hocaya buz eder o, ama tabi bazı genetiktir gürbüzdür vesaire yemekten oluyorsa demektir yemekten olmuyorsa adam ne yapsın kendini mi kessin yarıdan ağrı yani ona da bir şey denmez öyle önüne gelen hocalara da şişman diye dalmayın yani adam belki genetiğinden vesaire yemiyor belki az yiyor efendim şimdi Böyle senelerce tuttuğumuzu biliyorum. Ama şimdi ben şeker hastası oldum. E tabi insülün hastası, 30 senedir insülün, insülin, insülin. Hiç tutulacak hal yok. Pat, küt, düşüyor. E şimdi bu sefer doktor zaten artık o intihara girer. Ama ne kadar hasret çekiyorum biliyor musunuz? Ne kadar hasret çekiyorum. Bir iyileşirsem, artık iyileşsem de ölene kadar şeyim var kaç senelik tabii ki hep. <gülüyor> ölene kadar tutacağım ama tutacağım Allah'ın izniyle, Kezke iyileşsem. Orucun lezzeti, o iftar saatinin lezzeti o ikinden sonra akşama doğru o Mevla ile zikrin, huzurun sen bana sor hoca, sigara nasıl kafama vurduğunu diyorsun ama <gülüyor> ben de öyle bir illetler olmadığı için, bende başka hastalıklar var, illetler var, sende başka illetler var. Ama madem tutabiliyorsanız o lezzeti bulamazsınız. وَسْحَتَكَ قَوْلَ سَقَمِكَ Hastalığından evvel sağlığının kıymetini bil. Olur ki birkaç sene sonra oruç tutamayacak hastalıklara müptela olabilirsiniz. Aman oruç oruç oruç. Mevlaya ait bir şey ya. Şimdi bu mübareğin fazileti bitmez, ibadeti ihyaasının müjdesi bitmez efendim. Hakikaten Mevla Teala bu mübareğe özel ikramlar ve taksisler ayırmıştır. Bundan dolayı siz uyanık insansınız. İnşallah mahrum olmazsınız. Enes i̇bn Malik radıyallahu teala antan edilen bir hadis-i şerifte. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri e, Gunye'de de zikrediyor sahir e, kaynaklarında zikrettim. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem la tegfulu an evveli leyleti fi receb, recebin ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Olmadık gafil. Akşamı cemaatle kıldık. Yatsıyı da cemaatle kıldık. Nasibimizi aldık. Sabahı da cemaatle kılarsak, bütün gece ihya. Ve inne aleyletün tüsemmiyel melâketü leyleten râgâibi O bir gecedir ki, melekler o geceye ne ismi verirler? Râgâib gecesi. Râgâib ne demek? Rahbet. Türkçe'de rabet ediyorum. Yani, çok istenecek, istenilmeyi hak eden e, hediyeler, bahşişler, ikramlar, caizeler, atiyeler, Allah'ımızın lütufları, keremleri, mağfiretleri, merhametlerinin Joştu taştığı bir gece, rehaib gecesi ve dâelik ennehu izâme allâhu sülhü gecenin üçte biri geçtiği zaman üçte biri hemen hemen geç, geçti belki de üçte biri geçti tabii yarıladık şu anda yarısı falan oldu gecenin şimdi bu saatte la ebkâh melekûn fî cemî ki gece kaçta başladı? yok, sekizde başladı e bir daha imsak kaçta, 4.30 desen işte bölün 3'e yani üçte biri daha tam He? Aldı oldu olmak üzere. Gecenin üçte biri geçince fi cemi'i semavat vel göklerde yerlerde bir melek kalmaz. İlla ve işte fil ve hava aleyhâ. ve civarında bütün melekler toplanır. E nasıl sığacak o da melek? Devamlı diyorum sana. Bütün melekler buraya bile sığabilir mi? Niye? Senin gibi birbirini itmiyorlar ki. Nurani varlıklardır. Yer teşkil etmiyorlar. Melekler toplanır Kabe'n civarına. Fettalillahu Teala aleyh Allah Teala o meleklerine bir nazar eder, bir tecelli buyurur. Fe yekulu meleketiseluni ma Ey benim meleklerim, dileyin benden ne dilerseniz. Ne diyecek melekler? Meleklerin karısı yok ki karısı huysuz olsun da ya Rabbi karımı ıslah desin. Kocası yok ki kocası südü bozuk olsun da efendim, karıya zulmetsine dua etsin ki kocamı düzelt ya Rabbi. E meleğin karnı acıkmaz ki. E çocuğu yok ki mama kazanmaya uğrasın. Ne isteyecek melek? İsteyin ey meleklerim. Rabbena hacetuna ileyken tegfireli suvvami recebe. Ya Rabbi senden dileğimiz regaet gecesi hürmetine. Recep'i oruçlu geçirenleri ma mağfiret edese. Başlayasın. Mevla da buyurur. Fakat fealtü zalike. Ben bunu yaptım. Onun için bu mübarek ayın orucunda çok fazilet var. Bu mübarek gecede de böylece çok fazilet var. Bu mübarek cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden yaratıldığı temiz ve mübarek nutfeyi mübarekenin İmam Şafii'ye göre nutfe yani insanın yaratıldığı su meni temizdir. İmam Şafii'ye göre. Çıkınca kuşlu bozar, abdesti bozar onu demiyoruz. Elbiseye falan bulaşsa necaset midir? Değildir. Çünkü peygamberler de o sudan yarattı diye İmam Şafii'nin mezhebi de Anladın? Bizim mezhepte de, de, de eğer kurursa, kazırsan böyle elinle beraber kazıdığın zaman eseri kalmayacak şekilde o dökülür. Kurur, dökülür. O zaman yıkamahal hüzün var mı? Hanefi mezhimizde de yok. E -mihal çıktı size, okuyun diyoruz size. İlmihal, ilmihal, ilmihal. Ne kadar mesele var yani. Sizi alakadar eden o kadar mesele var ki o ilmihalde. İşte neydi aklıma geldi ya oradan Firisten dedim bir şey sorayım dedim ee Söyleyeyim dedim size de mi neydi var mı yok mu Aklıma gence söyleyeceğim şey Yani bazı meseleler var İhmal ettiğiniz gaflet ettiğiniz de Detaylı vaazda vakit bulamıyorum Hani o maddeleri okuyun diye Bazı kere önemli bazı meseleler çıktı Yeni meseleler Şimdi kainat efendisi de Babasının nutfesinden yaratıl Sallallahu aleyhi ve sellem Nereye döküldü? Annesi Amin'e radıyallahu teala anâ validemizin rahmine. Hangi gece döküldüğüne dair alimler diyorlar ki, bazı alimler Hatibi Bağdadi rahmetullah tarihi Bağdat'ı yazan büyük muhaddistir. O kimden naklediyor? Bu rivayet sadece bu zattan geliyor ama bu da çok büyük bir zat. Sehl İbni Abdillah et Evliya Allah'ın reislerinden. Çok yüksek kademeli bir zattır. Sehl İbni Abdillah et -tüsteri. Bu mübarek zat söylüyor bunu. Recebinik cuma gecesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i annesinin rahmi şerifinde mübarek karnında yaratmak dileyince. Yalnız burada şöyle bir şey var. Evvelce de dedim. Zander Seyem Ömer Nasrı Efendi'ye dikkat çekiyor. Eğer bu gece anne rahmine düşse Rebü'l-Evvel'in 12'si hesabında eksiklik oluyor. Bundan dolayıdır ki bu gece Annesinin hamile kaldığını hissettiği gece, fark ettiği gece. Fark ettiği gece. Ve tabii ki e biliyorsunuz su halinde kalıyor, ruh ne zaman üfleniyor? 120 günlükken üfleniyor. Bundan dolayı da tam bu demin dediğimiz hesapta tutuyor. Demek ki burada da doğru anlayalım, Rahmi Şerif'ine düştüğü gece değil. Rahmi Şerif'inde suretlendiği, şekillendiği, ruh verildiği, yani annesinin hissettiği, fark ettiği, çünkü kadınlar ilk günlerden fark edemiyor, gece, Rabbim cennet Bekçisi Rıdvan'a emretti. Firdevsi i bütün kapılarını açasın. İşte mübarek, Recep'in ilk cuma gecesi, her sene regaib gecesi. Firdevs'in kapıları açık. Bir münadi göklerde, yerlerde nida etti. Elâ innen nûrel mehzûnel meknûnel lezî yekûnû fiyun hadil arabiyyül kuraşiyyü ittihâmiyü, Muhammedun sallallahu aleyhi ve O saklı nur, o gizli nur, hidayet edici, Araplardan gönderecek, Kureyşli, Mekkeli o nebi ümminin kendisinden yaratılacağı o nur bu gece yesakru fi batnü Annesi Amine'nin batm-ı şerifinde, rahmi şerifinde istikrar edecek, karar kılacak, yerleşecek, şekillenecek ve tüm fi halku yaratılışı orada tamam halecek. Dokuz ayını gününü bekleyecek ve hurucu ile nasi insanlara çıkacak besiren ve nedir. Müjdeci ve uyarıcı olarak. O gelmese helak olmuşuz. Hayvandan beteriz yani. Hayvanlar toprak olur biz odun oluruz cehenneme. Başka bir şey yaramayız. Onun için onunla Müslüman olduk. Onunla insan olduk. Onunla şeref bulduk. Ve ne diyoruz? Talha Albim bilmem kimin muhattis geçinen, efendim, kimselerin hepsinin inadına, biz ne diyoruz? O olmasa, olmazdık. Bu ancak kimin hakkında denebilir? Muhammed Mustafa hakkında denebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Levlâke lema ghelektu leflâk. Ve mâ arselnâke illa, rahmetellil alemin, Cün alemlere rahmet. O olmasa, olmazdık. Onun için, biz ona minnettarız. Şimdi, şimdi, İnşallah Reb'ül evvel ayında da Mevlidini kutlayacağız inşallah Bu Nisan ayındaki kutlamalara karşıyız Bunların aslı astarı Yok İşte bak her tarafta bir olay çıktı değil mi bu sene Orada şu kutlu doğum dedi Orada onu yaptılar, orada bunu yaptılar oradaki abi orada pasta, orada çorba Çorbaya döndü yani Oturursun camide Okursun Mevlid-i Şerif Siyeri anlatırsın Resulullah faziletini anlatırsın Öyle mi şimdi? Sallallahu aleyhi ve sellem Lokumunu da dağıtırsın Efendim zengin daha fazla zenginsen yemeğini pişirirsin Fakir bu karayı çağır yedirirsin Ve kainatın efendisinin sünnetlerini sallallahu aleyhi ve sellem canlandırırsın Böyle olur mevlid kutlaması Öbür türlü olmaz O döner Allah'a muhafaza yarın tersine İsa aleyhisselamın miladını kutlamanın ne hallere geldiğine baksanıza O hale döner sonra Dinimizi muhafaza edelim Geçmiş büyüklerimiz Bak geçen Diyanet Reisi gördüm gazetede ne diyor Çeyrek asırdır kutlanıyor diyor. Ne ayıp bir şey. Çeyrek asır ne demek? 25 sene. Benim dinim kaç senelik? 1400 küsür sene. 25 senelik. Kim çıkarttı bunu? Bizim Türk işi. Bize mahsus. Yalandır, uydurmadır. Nisan ayında mevlit kutlu doğum kutlamak caiz değildir. Ramazanımızı, şevvalimizi, her tarafımızı oynatacaklar yarın. Bu işten yarın din günleri, geceleri sarkacak birbirine. Bunu bugün başlatanlar o niyetle yapmaz ama Yarın gelenler Ramazan'ı da Şubat'a çevirirler diyorum sana Yapma gökteki aylardan çıkma Allah'ın hesabı ay hesabıdır Sen ne işin var Nisan'la uğraşıyorsun 25 senedir diyor çeyrek asır Çeyrek asırlık bir efendim kayda olur mu? He? Yahu sen Bu kadar ulema evliya geçmiş Osmanlı ecdadımız geçmiş o Selçuklusu geçmiş, Abbasisi, Emevisi, Sahabesi, Tabiini, bir tane Nisan'da Mevlüt kutlayan var mı doğum? E sen nereden çıkardın? 25 senelik bir şey İslam'a girilir girer mi ya? Aman buna dikkat edin bak, kafanızı çalıştırın, uyanamadık biz buna, geç kaldık biraz, buna reddiye yapmamız lazım. Biz de böyle evveldi ama her hafta Cuma günü Mevlüt oku, her Pazartesi Mevlüt-i Şerif oku, insanlara vazet, anlat, Mevlüt'in manasını öğret, bunda bir sorun yok. Lokum dağıt, çay iç. Bunlara bir şey demedik. Ama resmi ilanlı böyle bu, ay, bu hafta doğdu diye Nisan'da denmez. Evet. Kâb-ül Ahbar şöyle demiştir. Bu da tabiin ullarındandır. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz vaazet ey Kâb derdi. Hazreti Kâb başlayınca ahiret, cennet, Cehennem eski kitaplardan da bildiği için anlatırken Hazreti Ömer Efendimiz ağlardı. Ağlardı. E, Hazreti Kâb diyor ki Regaib gecesi yani Recebin ilk cuma gecesi dünyadaki bütün putlar ters yüz oldu Kureyş büyük bir kıtlık ve darlık içindeyken toprak yeşillendi ya biz bunu Rebül on 12'sinde dinliyoruz bu gece de oldu ilk cuma gecesi de oldu aynı şey toprak yeşillendi ağaçlar yüklendi yani meyveler ver. her taraftan kıtlık içinde olan zaten biliyorsunuz o sene çok kıtlık senesiydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştükten sonra bereketler bolluklar geldi ve Kureyş'e bolluk geldi. O seneye fetih ve iptihat senesi, yani neşelenme senesi, sürurlanma senesi adı veril. İbn Abbas radıyallahu teâlâhu'na ve diğer bazı sahabeden rivayete göre o gece Kureyş'e ait bütün hayvanlar dile geldi. Hum ile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe'ti. Bak doğdu demiyor. Kabe'nin Rabbine yemin olsun. Annesi Muhammed'e yüklendi. Fe ve emanü'd dünya ve şirâcuhal Dünyanın güvencesi odur. Dünya halkının kandili de güneşi de odur. Kralların taçları, tahtları tepe taklak hale geldi. Şarkta yaşayan hayvanlar batıdaki canlılara koşup sevinçli haberler verdi. Hiçbir mekan karanlıkta kalmayıp hepsine nur girdi. İblis aleyhine baş mel'un. Ya Allah Allah. Ne bela ya ne bela. Namaz farz olduğu zaman o dinin direğinde şaşırdım kaldım. Ben yazdım unuttum. Geçen sefer sohbette dedim ya. Recep'in onundaki mesele. Kader meselesine. İlk gördüm dedim ya. Mer yazmışım Recep kitabına. Duayı ilk gördüm. Duayı ilk gördüm. Yoksa Kasip Nubad'ın rivati bütün kaynaklarıyla var. Tabi ben de her dakika bir şeyler gördüğüm için devamda yazdığım için unutabiliyorum ama iblis Namaz miraçta farz olduğu vakitte bağırıyor, çağırıyor, bütün züriyeti başına toplandı da efendim ne oldu, ne oldu? Yani ne soruyorsunuz ne oldu? Öyle bir namaz bunlara farz oldu. Bunu kıldıklar zaman günahlarından temiz oluyorlar. Efendim siz onun için bu namazı bunlara kıldırmamaya bakın. Biraz uğraştılar, baktılar. Baş edemiyoruz. Sahabeyle nasıl baş edecek? Baş edemiyoruz. O zaman ''Vaktini biraz geciktirme bakın, ne kadar kaparsak kardır.'' dedi. Tehhir ettirmeye bakın, kaza yapamıyoruz, o zaman biriniz sağa geçsin adamın, namaza dur, biriniz soluna, biriniz önüne, biriniz arkasına bir kere sağa doğru baktırsan namazın dörtte birinin sevabı gider. Bir kere sola baksa bir dörtte bir öyle gider sıfırı tüketir bitirene kadar dedi. Ama dedi eğer hiçbir tarafa baktıramadan yani çünkü kalbi yerinde olan zaten bakmaz, huzuru temin eder Namazı böyle yaparsa dedi, 400 namaz yazılıyor. Bak, iblisten öğren haberi ya. Haberi iblisten alacaksın kardeşim ya. Dedi ki böyle dört tarafa baksa 400 eksildiği zaman sıfıra sıfır başını zor kurtarır dedi ya. Ama katlamaları, biz de dedi katlamalardan faydalanırız. İblis ya. Hiç durur, durur mu boş? Ebu Kubeş Dağ'ına çıktı. O şimdi kralın sarayının olduğu, şey, eskiden görüyorduk o da. O mübarek tepe. Çıktı şeytanları başına topladı ''Ela inne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Kad istekarra fi batnü ümmi âmine bis seyfil gidi haberiniz yok, bu zamana kadar dünyada cirit atıyoruz, bu kadar milleti yavur ettik, dinsiz kitapsız ettik, Tevrat'ı bozduk, inciri bozduk, Zebur'u bozduk, kitapları bozduk, ümmetleri perişan ettik, Yahudileri, Hristiyanları kaça böldük.'' Yani bu kadar peygamberin ümmetini mahvetti iblis. Ama şimdi o ahir zamanda gönderileceği vaat edilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnında maya tuttu. Allah onu keskin kılıçla gönderecek. Onun dini bizi bizi ne yapacak? Efendim helak edecek. İslam'ın nuru bizim efendim ateşimizi söndürecek. Üzülüyor iblis. Madem iblis bu gece üzüldü biz de bu gece sevineceğiz inşallah. Allah habibini bize bağışladı. Sallallahu teala aleyhi sellem. E şimdi tabi Allah Resulü gönderdi e, kılıçla gönderdi bu tamam. Bu işte bir seyfi ben hediye saati kıyametin önce izinde ben kılıçla gönderildim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi kafire zinda, fasa efendim kılıcı da çekmiştir yani tamamen de e, dinde ne yok? Kılıç yok, şu yok, bu yok ne yap? Sabah dua yap ondan sonra hiç cihat yapma böyle de bir şey yok. Hazreti Fatih cihat yapmasa İstanbul'u fethedebilir miydi? He? Ulema, evliya toplandılar, dediler ki ben şu birdi okudum, ben şu kahariye'yi çektim. Konstantin şöyle geber, o şöyle, bu böyle. Fatih Sultan bir baktı ki biz hiçbir şey yapmamışık. Bir çekti kılıcı. Ne dedi? Kılıcın hakkını da unutmayın, hocalar şekler dedi. Kılıcın hakkını da unutmayın. Kılıcın hakkı var. Onun için İslam'da kılıç da var, yeri gelir. İslam'da cihat var. İslam'da kafirleri füskürtmek var, sürgün var, şimdi Ermeni gavurları diasporası bilmem nesi Şimdi bunları ne yaptık biz? Tehcir yaptık, soykırım yaptık mı? Haşa soykırım yapar mı Müslüman yahu? Soykırım onlar yaptı Peki biz ne yaptık? Tehcir yaptık Şimdi birisi diyor ki, tehcir yaptık öbürü de demiş ki tehcir insanlık suçudur Tehcir ne demek biliyor musunuz? Tehcir sürgün yapmak Peki sürgün yapmak İslam'da var mı? Var. Ayette var mı? Var. Bana güvenip konuşun. Tamam. Atış serbest değil tabii ki. Duruyorsunuz biraz. <gülüyor> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Var. Önüne gelene var dedim. Hele dur hele Kur'an'da var mi bir şey. Adamı ne yaparlar? Ha, şimdi buyuruyor ki dinem ha. yuharibun ve ve fil ve min min el Allah ve Resulüyle savaşanlar Ermeniler İslam'la Kur'an'la savaştı mı? Evet. Yeryüzünde fesat çıkaranlar, fesat çıkarttı mı? Evet. Hem nasıl fesat çıkarttı? Git Erzurum tarafına bir seyret. Bizim Şakir Hocanın e, abisi rahmetli oldu. Abisi derhal Selahattin Daloğlu olacak. Selahattin miydi? Evet, ee, Daloğlu'dur Şakir Hocanın soyadı. Allah ona selamet versin. Evet. Onun abisi kitap yazdı bu işte. Ben tanırdım abisini. Sonra onu da işkenceyle evinde ölü bulundu. Aksaray'da evinde ölü bulundu. O, bu Ermeni mezaliminin kitabını yazdı. Ve burada ne belgeler, ne bilgiler... Şimdi de araştırmacılar, profesörler hepsi anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni çetelerinin zulmünden 519 bin Müslüman Türk... Türk olsun, Kürt olsun. Müslüman kayıp. 519 bin. Evleri bastılar. Kadınlara tecavüz ettiler. Toplu mezarlara gömdüler. Çocuğu süt emerken anasının karnından aldılar, çocuğu tandıra attılar. Çocuğu cayır, cayır yaktılar, sonra da pişin çocuk bağıra bağıra yandı öldü. Çocuğun etini anasının ağzına soktular. Dediler ki bunu yiyeceksin. Anası nasıl yesin çocuğun etini? Kadın durdu durdu durdu, sizi yavurlar diye iki kere sizi kafirler diye bağırdı. 34 dakikadan ağzından kan geldi, kalbi patladı, damarları patladı dayanamadığından, kan ağzına vurdu, kadın öldü. Toplu mezarlarını biliyor musunuz onların? Sen Ermeni dölleri kalkmışsın da şimdi Ermenilere soykırım yaptık diye soykırımı tanıyacağız Sen de Ermenilik olmasa böyle yapar mısın? 519 bin Müslümanı katliam yaptı Soykırım yaptı bu Dinsiz kitapsız Ermeniler Onlar yaptı Savunmaya geçersek Rezil oluruz Özür dileyemeyiz Özür dilemek cahil değil Neyi özür diliyorum gavurdan? Özür dilenmez Taziye maziye, ne tarziyesi taziyesi. Hiç öyle bir şey yok. Onlar zalimlik yaptı. Biz onlara bir şey yapmadık. Onlar zalimlik yaptı. Niye özür diliyorum ya? En iyi savunma saldırıdır. Sen ona yaptığı suçu anlatacaksın, rezil olacak, susacak. Sen özür diledikçe üstüne üstüne geliyor. Şimdi bütün meclisler, devletler soykırımı tanımaya başladı. Ondan sonra Doğu'yu şunlara ver. Orayı PKK'ya, orayı Ermeniye, orayı bilmem neye. Bir şey kalmadı ya. Özür dilemek yok. Neyi özür diliyorum ben ya Kur'an söylüyor, yeryüzü nefesat çıkartanların cezası. Ne yapacaklar diyor? En yukat deli. Kıtır kıtır öldürülecekler diyor. Ayet. Evvüslüle <gülüyor> bu ya da asılacak diyor. Ev yukatlaydim varcülüm <gülüyor> inkilap ya da elleri ayakları çaprazlama kesilecek diyor. Üç şıkkı yapmadık ev yün feminel arz. Madem fitne çıkarıp köylerde Müslümanları perişan ediyorsunuz, sürgüne gönderilecekler diyor. Osmanlı ne yapmış yine? İlk üçü yapmamış da dördüncüsünü yapmış. Yani sürgüne göndermiş. Ne var bunda? Sen kesilmeyi bile hak etmişsin. Sen kesilmeyi bile hak etmişsin. Bütün toplu mezarlar orada yüz yaşında. Kadın şimdi diyor kaynana mı dinliyordum anlatıyor. O anlatıyor. Dağlar taşlar şahitliyor yaşlı adamlar. Gelsinler o Ermenilerin bu köylerde yaptıklarına. Biz çocukken dinliyorduk neler. Ne şahitliklerimiz var diyenler var hala ya. Çocuk kavurması yazmış üstüne. Çocuk kavurması. Ermeniler çocukları kesmişler, bütün sırf çocuktan kavurma yapmışlar. Gülmek için asmışlar. Üzerlerine yazıyor etiketler. Çocuk kavurması, kadın kavurması. Sırf kadın. Bunlar böyle kitapsız. Bunlardan özür dileyen sıkıntıya girer. Asla biz özür dilemiyoruz. Biz yanlış yapmadık. Kur'an ayeti sürgüne gönderilsin buyurdu. Üç maddede asılsın kesilsin buyurdu. Ama madem Rabbim ya da sürgün buyurdu, hani kesin asılsın buyurmadığı için, ya da sürgün şıkkından dolayı, bari sürgün olsunlar. E yolda aç kalmış, açık kalmış, e olmuş. E onu Birinci Dünya Savaşı'nda e, bütün Türkler de oldu, Müslümanlar da oldu. Bir yerden bir yere giderken Yemen'e giden bu kadar millet Yemen'den dönmedi ki Müslüman'ın, Türk'ün askerleri. Hep millet gitti kaldı. Çanakkale'de oldu kaç yüz bin. O Allah'ın kaderi, o ayrı bir şey. Sen onu aç bırakmadın, açık bırakmadın. Hatta Kazım Karabekir Paşa'nın yanına geldiği zaman işte bir komutanları yavurların generallerinden gel bakın şu Ermenilerin yaptığı mezalimi diye generali gezdirmişler de general gözlerine inanamamış gavurun generali atlarını unutuyorum yavurların. demiş ki İsa'nın kulları yani onlar İsa'ya tapıyor ya aynı gavur generalinin tabiri İsa'nın kulları bu zulmü nasıl yapabildi? Çünkü İsa Aleyhisselam'ın dininde biliyorsunuz, Hristiyanlık hani daha yumuşaktır, Yahudi gibi değildir, Hristiyanlıkta merhamet var, acıma vesaire lafları var ya, yahu demiş İsa'nın kulları, yani İsa'ya tapanlar, İsa ki sağına tokat vursan solunu çevir meselesi hani İncil şeriatı. İsa'nın kulları nasıl bu mezalimi yapmış? Dondum demiş ya. Gavurun generali, dondum kaldım demiş. Bunlar nasıl yapmış bu kadar zulümleri? Ama arşivleri açalım, arşivlere yanaşmıyor tarihçiler araştırsın yok kayıtlar kuyutlar bizde dolu çıkaralım kim kime ne yapmış yok ne olacak sen bana efendim soykırım uyguladın böyle konuşup duruyorlar yalandır asılsızdır bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçla gönderildi bu gece gönderildi ama kılıcı da hak kullandı müstehakına kullandı hak etmeyene kılıç kullanmadı yine bizim atalarımız ne yapmış bu Ermeni çetelerine karşı bu Müslümanlara bozum yapan yine demiş bari bir başka taraflara sürgün gidin de buradaki Müslümanların köylerini möylerini yaktınız viran ettiniz camileri yaktınız eve milleti ahırlara doldurdunuz yaktınız kestiniz tecavüz ettiniz ya buna nasıl sabredecek Kürkçü oğlumu ne profesör söylüyor 519 bin sırf Ermeni mezaliminden bizim kaybımız var bu nedir ya Ondan sonra sürgün ol derken de yolda birisi hastalanmış olmuş. Onu ne yapacaksın? Yolda buradan da şuraya giderken yolda adam hasta oluyor bir şey oluyor. O ayrı bir şey. Asla bizim ecdadımız soykırım yapmadı. Ve yapmaz. Sürgün yaptık. de ne demektir? Sürgün demektir. Nefi demektir. Sürgün yapmak da hakkımız mıdır? Hakkımızdır. Kur'an'da Allah'ımızın bize emri midir? Emridir. Sen de rahat dursaydın. Sen de rahat dursaydın. Biz gavura bir şey yapmadık ki. A, Fatih Sultan kiliselerini bile sakladı. Gavurları kesti mi İstanbul'u fethedince? E kesmedi. Biz gavura bir şey yapmaz. Zimmidir. Vatandaşlık verilir. Yani zimmilik verilir. Adam hoş Müslüman edecek halin yok. Dindaşlık veremeyiz yani. En fazla burada oturma pasaportu izni bilen. Vatandaşlık verilir. Fatih Sultan onları korudu. Bütün haklarında muhafaza etti. Zimminin hakkı var. Ama yeryüzünde fesat çıkaranlar Allah'a ve Resulüne savaş açanların cezası budur diyor Kur'an. Zalik fit dünya. Dünyada da rusvaylıktır. Ve le fil ahirette de büyük azap var. Dünyada da bir rezillik tattırın diyor. E bu ama Mustafa Çağamoğlu bu ayette ben reddiye yapmıştım. Bu ayette diyor ki bu cezalar tatbiki değildir, temsilidir. O biliyorsun temsile çok merak. Temsil tiyatro demek yani. Temsilidir. Ne demek? Yani allah Teala bunu misal olarak söyle, böyle mesela yani, yoksa yapın demek değil. Halbuki allah Teala dört şıkta bunu beyan etmiştir. Ve ecdadımız da Müslümandır. Onlar da bunu uygulamıştır. allah Teala kabirlerini nur eylesin. Amin. O Ermeni mezalimiyle katledilen, yakılan, yıkılan bütün kabirlere nur doldursun Allah. Amin. O Müslüman erkek kadınların, o Sabi Sübyanların annelerinin 519 bin, daha da kim bilir ne kadar kayıp var. Biz onlara dua edelim. Biz onların başında niye bir anıt yapmadık? Biz bu kadar senedir onları niye ziyaret etmiyoruz? Niye efendim buna devlet el atmadı bugüne kadar? He? Ermeniler bu işi yaygara yapıyor da bizim zulme uğramış, kırılmış, dökülmüş insanların mezarları bulunup, bunların hepsi şey Çanakkale gibi anıt yapılıp, bütün millet buralardan kalkıp otobüs otobüs gençleri toplayıp, niye Erzurumlara, Kars'ta Ravanlara gidilmiyor? Niye bunlar yapılmadı yüz senedir? Böyle oturulup oturulup yüz senedir. Şimdi Obama dedi mi, öbürü demedi mi? Bununla bekliyoruz. Bize yakışır mı bu rezillik? Bize yakışır mı bu zillet? Biz kainata nizam vermiş, bütün dünyaya adalet getirmiş ecdadın ahvadıyız. Yazıktır. Yazıktır. Boşuna oturmayalım. Dinimize sahip çıkalım. Ecdadımıza sahip çıkalım. Vatanımıza sahip çıkalım. Şu mübarek gece hürmetine Allah'a yalvaralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti yeniden tecelli etsin amin. ve yeniden o keskin kılıç kessin amin. Allah kafirlerin zındıkları efendim kafalarını böylece İslam ile beraber zelil etsin amin. ehli sünneti ve ehli İslam'ı vatanımızda özgür şekilde kıyamete kadar aziz eylesin amin amin şimdi bu kadarla iktifa edelim sizi de aç bıraktık açık bıraktık e, yeyin için afiyet olsun ben de sizden beterim bir şey yemiş değilim ne akşam ne bir şey. Oruç tutamıyorum ama oruçludan beter olduk. Efendim ondan sonra ee, sizlere ee, dua ettik. Aşağıda da sadece Arapça dualar yapacağım. Birkaç tane salavatımızı okuyacağım. Tamam. Türkçe duaları yaptık aşağıda. Gelenlerinizin hepiniz aldınız. Abad oldunuz inşallah. Evet. recep Şerif Risalesinden istifade edelim. İman ve İslam ilmali kitabımız nasıl olmuş? Bakabildiniz mi? He? Var mı fayda? He? Hiçbir yerde olmayan şeyler var yani. Hiçbir yerde olmayan şeyler. Derli toplu vaziyette. Madde madde her eve lazım. Her evde kaç kişi varsa o kadar adama lazım. Gece gündüz lazım. Her an alfabetik viristen başına gelen bir şeyde açıp bakmak lazım. İman İslam ilmaline itibar edin. Allah'ın dinine değer verin. Allah Teala ikram eylesin. اللهم صل على النبي ال ال ال الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه ما قرب اليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك النبي وك محمد ve ettiğin için Allah dünya. حسناتنا في الاخره حسناتنا من قناع عذاب النار آمين. ربنا هتنا منك رحمه وهي لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا تمن لنا نورنا واغفر لنا انك على كل اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا آمين. محمد واله ya Rabbi Alemin ve Ya Hayr'un Nasirin. Recep Şerif'in gecelerini hayâye muvaffak eyle. Gündüzlerini orucuna kuvvetler ihsan eyle. Allah'ım sen fazluluk kereminle ya Rabb, 10. günde de hayırlı kazalar, kaderler takdir eyle. Amin. Onu diyecektim. Recep Şerif e, risalesinde yazdım diyecektim de onun sayfasını. Buyuruyor ki Kays nurbat Ubâd radıyallahan Haram ayların her ayın onun da bir mühim bir şey var. Mesela Muharrem'in onu Aşura Zülhicce'nin onu kurban. kurban Bayramı Arafat Kurban Recep'in onunda da Allah Dilediğini siler istediğini bırakır Dosyalarımız kaderimiz hakkında Onu söylüyor. Bak atmak olsaydı bu işin içinde Ne derdi Zülkade'nin onunda da Şu var ne diyor Zülkade'nin onunda ne olduğunu Unuttum diyor İşte sahabe-i kiram böyle tabi nizam Böyle Kaysi ibn -ubad, tabiinden Yani şunu demek bekliyorum. Üçünü hatırladı ve birini unuttum diyor. Şimdi demek ki bu kitaplarda önüne gelene bir fazilet atmasyon yok. Unuttuğunu da söylüyor. Diyor ki ben Zülkade'nin onun da ne olduğunu unuttum diyor. O rivayeti anlatamıyorum size bak. Nasıl atacağım şimdi kafadan? Ama Recep'in onda var. Şimdi ondan dolayı bir dua buldum. 300 kere okunuyor ama 30 kere oku, 10 kere oku neyse hayırlı kazalar ve kaderler ve takdirler için yeni çıkacak dergide söz verdim mi geçen hafta? Baskıya verildi. Şimdi size yetişmedi. Recebin onu ne gün? 29 Nisan çarşamba. Doğru mu? Takvimize bakın. 29 Nisan çarşamba mı yani? 29 Nisan çarşamba dualar kabul mü çarşamba günleri? Ne zaman? İkindiye yakın. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Hendek muharebesi 3 gün dua etti sallallahu aleyhi. 3. gün ikindiye yakın. Öğlen ikindi arası. Dua yüzde yüz kabul. Çarşamba günü, dualarım kitabında senelere evvel yazmışım. Çarşamba günü, öğlen ikindi arası, ikindiye yakın, yüzde yüz kabul. Bu çarşamba yani önümüzdeki ne oluyor? recebin onudur. İşte bu mübarek zatla diyor ki, haram ayların her birinin onunda mühim bir şey var. Bu recebin onunda da ne diyor? Allah dilediğini silecek, istediğini bırakacak defterde. Yani berat gecesi gibi bir demek ayarlama günü. Bundan dolayıdır ki eee Yeni dergide bunu yazdım Size bir iki gün içinde çıkacak Artık sohbetten evvel almanız gerekir Çünkü biz sohbete de buraya gelmeyeceğiz Bundan dolayıdır ki sohbetleri takip edin de bana çok telefon mesaj geliyor O dua nerede nerede nerede Mayıs ayının dergisinde ama iki gün içinde piyasaya Çıkacağı için duayı yetiştirirsiniz Çarşamba gününe kadar herkese ulaşır Aboneler herkese inşallah ulaşır o duayı terk etmeyin ve ihmal etmeyin. Ee, orada 3, 5, 300'e kadar yolu var. 300 kere okuyan ne muradı varsa olur diyor zaten. Duayı orada yazdım. Mayıs dergisinde bulabilirsiniz. İnşallah, rahman, Rabbim amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, bundan sonra yine ben dersleri e, televizyondan yaparım size. 15 Mayıs Cuma'nın akşamı Miraç gecesinde burada buluşuyoruz inşallah. 15 Mayıs, Cuma akşamı gecesi, burada buluşuyoruz inşallah, rahman. ondan evvelde, e, şöyle bir ricam var, annem vefat etti, 21'iydi Recep'in, ben hapisteyken, geçen senede toplandık, 21. gün pazara geliyor, e, yani Recep'in 21'i, 10 Mayıs'a geliyor, 10 Mayıs pazar, kadın erkek, gelebilirlerseniz, hem pazar haramay orucu da yok, oruçta olmazsınız, saat 3'ten sonra, ...annemin kabrinde buluşuruz inşallah. Bir adres soranlar... ...Özal'ın mezarını biliyorsunuz... ...Menderes'in mezarına gelin oradan aldırırım sizi. Hemen orası elli metre. Menderes'in mezarına gelin... ...kadın erkek bekliyoruz. Hatimler okuyalım inşallah. O bize çok analık etti. Biz de ona dua, evlatlık edelim inşallah. Ee, 10 Mayıs'ta da... ...orada buluşuruz inşallah. 15 Mayıs gecesi akşam namazında... ...Miraç gecesi buluşmak üzere... ...burada. Ama her... Perşembe Cuma bağlayan gece... Uzun uzun sohbetler olacak televizyonda inşallah. Sohbetleri bu şekilde takip edelim. Ben bilmiyorum, dergiye yani çıktığına haber almadım. Çıktı demediler çünkü azdır demek ki. Siz dergiyi arayabilirsiniz, birkaç gün içinde elinize geçer. 29'undan evvel duaya kavuşun. Çarşamba gün öğlen ikindi arasında okuyun inşallah. Allahümme sali ve sellim Ve barik Ala seyyidina Muhammedin, ümmi, Muhammedin ümmi, el Nabi el Ummi, alil kadri, el Alal el Qadr, el sahil, ve el Aali ve el Cihbi. Salatu al Salam. -salam. Alek ya Rasulullah Salatu al Salam. Alek Habibullah al Salatu al Salam. Alek Seyyid el Ewlin ve Rabbi Ve Alemin. 271. sayfada istiğfar, öğlenden sonra okunacak Recep'in istiğfarları, 271'de, demin dediğim 70 kere okunacak, 275'te, böylece amelleri takip edersiniz inşallahurrahman.